Bunun sebebi onların isyan etmeleri ve taşkınlık edip haddi aşmalarıydı. Onlar kötülük yaptıkları zaman birbirlerini kötülükten vazgeçirmeye çalışmazlardı. Ne çirkin davranıştı bu tutumları. Onlardan çoğunun kafirleri veli edindiklerini görürsün. Bu iş ki onu bizzat kendileri yapmış ve üzerlerine Allah'ın hışmını çekmişlerdir, ne kötü bir davranıştır. Onlar